Çocuk Bahçesi. Başsız At 5. Bölüm. Yazan Paul Bern. Radyoya uygulayan Musa Aydoğan oldu. Yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Türkoğlu. Oynayan sanatçılar Anlatan Işıl koyras Gabi Nezih Alakar Fernan Tolga Gariboğlu, Tatao Toprak Sergen Marion Arzu Balkan Bombon Simge Serçuk, Bay Duen Aykut Sözeri Sine Kaya Akarsu Lami Serhat Naldantoğlu Peko Volkan Özgömeç Blaş Akdekin Ertürk ...bir kasabanın kenar mahallesinde oturan... ...çocukların tek eğlencesidir başsız at. Üstüne binip yokuş aşağı uçar gibi... ...gitmenin sevincine doyum olmaz. Ama bir gün çocuklardan biri... ...bir kaza yapar. Fernan atı eve götürüp bahçeye bırakır. Arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkar. Çocuklar henüz sebebini... ...anlayamadıkları garip olaylarla... ...karşılaşırlar. Müfettiş Sine o bölgede bazı adamların peşine düşer. Bunu gören işportacı Rublo... ...tezgahını bırakıp kaçar. Önce Rublo ardından başka adamlar atı çalmaya yeltenirler. Fakat başaramazlar. Hem çocukların direnciyle hem de Mario'nun köpekleriyle karşılaşırlar. Fernan'ın babası Bay Duen atı tamir ettirir. Çocuklar yeniden binmeye başlarlar. Fakat bu sevinçleri çok sürmez. Rublo ile adamları bir gün yine ortaya çıkarlar. Başsız ata karşılık her birine pahalı oyuncaklar alacaklarını... ...ayrıca para da vereceklerini söylerler. Çocuklar kabul etmezler. Adamlar zorla almaya yeltenirler ama yine başaramazlar. Mario'nun köpekleri gelince kaçmak zorunda kalırlar. Önceleri çocukların olayları abarttığını sanan Bay Doen, sonunda müfettiş Sine'ye gider. Fakat Sine, koskoca insanların oyuncak bir atı çalmak istemelerine bir anlam veremediğinden olayı pek ciddiye almaz. Ayrıca büyük bir soyguncu şebekesinin peşinde olduğunda buna ayıracak zamanı da yoktur. Bay Doen eve dönünce atı iyice inceler. Ama dikkat çekecek herhangi bir şey bulamaz. Sevgili oyuncaklarını yitirmek istemeyen çocuklar yine de tedbiri elden bırakmazlar. Görünürde kimseler var mı bombon? Hayır. Arkadaşlar bütün yolları tutmuşlar. Artık bizden esinsiz kuş bile uçamaz. Ama demir yolunu siz kaplamış. Çınar Sokağı görünmüyor. O zaman sen Çınar Sokağı'na git. Zidor yalnız kalmasın. Babam Fifi'yi de al yanına. Burada ayağımıza dolaşmaktan başka işe yaramıyor. Hem arkadaş olur size. Fifi burada kalsın. Benim için kaygılanmayın siz. Küçüğüm ama kendimi koruyabilirim. On kişi gelseler bile yine de atımızı çalamazlar. Bakın. Oo, onu da nereden buldun Bombon? <gülüyor> korkma kafi, korkma. Bozuk bir tabanca. Küflü bir demir parçasından başka bir şey değil o. Eğer eline alıp bakmasaydın nereden bilecektin bozuk olduğunu? ...Gabi bile sadece tabanca sanıp korktuktan sonra... ...o adamlar daha çok korkarlar. <gülüyor> Tabancaya gerek yok Bombon. Hırsızları gördün mü şöyle bir kaşlarını çatıp... ...üzerlerine yürüsen yeter. <gülüyor> Öyle değil mi Tata? <gülüyor> <gülüyor> evet ama herkes bana benzemez. Bakarsan bu numara onlara sökmeyebilir. <gülüyor> Siz olay edin benimle. Bak görürsünüz. O hırsızlar bir daha gelsinlerce ...ne yapacağım onlara. <gülüyor> Bombonu çok kızdırdın Tata. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ona takılmaktan çok hoşlanıyorum. Kızdığı zaman daha da sevimli oluyor. Ee, i̇stasyon tarafına adam göndermiş miydik biz? Ee... Evet evet Meli ile Krika oradalar ee, Marion senin köpekler de hazır değil mi? <gülüyor> evet hepsi de bir ıslığımı bekliyorlar Değil hırsızlar kuş bile uçurtmazlar burada Gabi Marion koşun Akımı Sanırım o adamlar koşun çocuklar koşun Ya işte böyle bileş. ...senin bize geçenlerde sattığın şu hurda at başımıza dert oldu. <gülüyor> Birden anlayamadım. Biliyor musun ben de iki gündür Louis'deki köylülerden... ...gerçek bir at satın almayı düşünüyordum. <gülüyor> Demek sen oyuncak attan söz ediyordun. Değil? Evet, sen onu nereden satın aldın? Eğer bu konuda biraz bilgi verirsen ee, çok sevinirim. İyi hatırlıyorum. Garip bir rastlantıyla buldum onu. Ama anlatacaklarımın oğlunun başına gelenlerle bir ilgisi olacağını sanmam. Ee, bilmiyorum ama belki de... Sig onu tanıyor musun? Hani şu şişe toplayıp satan yaşlı hurdacıyı. Heh, e, pek fazla tanımam ama sokakta sık sık rastlarım ona. Hı, geçenlerde bana geldi. Mahalledeki yıkıntıların temizlenmeye başlandığını haber verdi. Ben de gittim. Yıkıcıların almadığı bir yığın işe yaramaz şey kalmıştı. İsteyen gidip alabiliyordu. Demek bu oyuncağı sen o hurdalıkta buldun. Evet ama çok geç kalmıştım. Öteki hurdacılar almaya değer her şeyi toplamışlar. İşe yarar hiçbir şey bırakmamışlardı. Ama yine de her yere araştırıp çöp yığınlarını karıştırdım. <gülüyor> ne bulsam iyi. Toz toprak yığını arasında küçük bir hayvan kafası. Önce yıkıntı altında kalmış oyuncak bir köpek kafası sandım. Belki bir işe yarar diye üstündeki toprağı eşeledim. Demir çubuğumu sokup kaldırdım. <gülüyor> çıka çıka bir tahta at kafası çıktı. Oldukça da sağlamdı. Peki ya gövdesi? Ee, ben de bunu düşünerek çevreyi dikkatle gözden geçirdim. Ee, bir tek baş işe yaramazdı. Gövdesini de bulursam belki para ederdi. Sonunda onu da buldum. Ama ne oldu biliyor musun? Henüz üzerindeki pislikleri temizlemek üzereydim ki yıkıntıların arasındaki patikadan elleri cebinde birkaç kişi göründü. Kimdi gelenler? Sanırım buralı değillerdi. Daha önce hiç görmedim çünkü. Ama eminim karanlık işler çeviren düzenbaz heriflerdi. Şöyle bir kalkacak oldum üçlerinden biri kalkma kalkma dedi. Kendi evindeymiş gibi otur rahatına bak diye dalga geçti benimle. Peki sonra ne oldu? Yedin işinize diye dedim onları. <gülüyor> ne dese iyi. Biliyorum sana garip gelecek. Ama bu at benimdi diye güldü. Ben de kızdım. Alın atınız öyleyse dedim. <gülüyor> Fakat bu sözüm daha çok güldürdü onu. İşimize yaramaz. Dört tekerleğe alıştık biz dedi alaylıca. O zaman bu kasabadan biri olmalı. Hmm, evet, evet ben de bunu düşünerek dikkatlice baktım yüzüne. ...bizim mahalledeki herkese tanırım ben... ...seni de tanımam gerek ama çıkartamadım dedim. Ne dedi, ismini söyledi mi? Yok, hayır. Öfkeyle yüzüme baktı. Merakım hoşuna gitmemişti. Sen kendi işine bak babalık... ...başkasının işine karışma... ...sana ne benim kim olduğumdan... ...polis misin sen diye tersledi beni. Sonra da... ...Paris kahvesine doğru gözden kayboldular. Ama... Evet. Eee... ...biraz düşününce o serseriyi hatırladım. Malardı. Eskiden küçük mahallede kafadar meyhanesini işleten... ...Arrillerik'in oğlu. Ama o güneydeki silahlı bir soygundan dolayı... ...polis tarafından aranmıyor mu? Evet. Paris Dijon Ekspresi'ni onun soyduğu söyleniyor. Ama ben bunu bilmiyordum. Aradan bir süre geçtikten sonra... ...aynı yerde yine karşılaştım onunla. Beni görmezden geldi. ...sanırım yine kirli işler peşindeydi. <gülüyor> Nitekim belasını da buldu. Ne oldu? Geçen perşembe... ...sizin sokakta müfettişine yakalamış onu. Duyduğuma göre... ...bir süredir de peşindeymiş. Evet... ...kısaca böyle oldu. Ama baştan da söyledim ya... ...bu anlattıklarımla... ...sizin başınıza gelenler arasında... ...bir ilgi olacağını sanmıyorum. Eee... Başını da saklamıştım sizin çocuklar için. Neyin başını? Atın başını canım. <gülüyor> o zaman gövdeye takmayı unutmuştum. Daha sonra nereye koyduğumu şaşırdım. Geçen gün gözüme çarptı. Kömürlüğe koymuşum yer. Eh, benim bir işime yaramaz. Getireyim dal götür. Hem oğlum da çok sevinir. <gülüyor> Çıkarmasıydık bugün. Ay yeter artık ağlama bonbon. Bugün olmasa başka bir gün olurdu. Adamlar akıllarına koymuşlar bir kere. Ben atımızı çok seviyordum. Hepimiz çok seviyorduk. Hepimiz çok üzüldük. Ama olan oldu yapacak bir şey yok artık. Suç bende. Çınar sokağına girmeyecektim. Köşeden geri dönmem gerekirdi. Kendini suçlama Fernand. Adamlar tam hazırlıklı gelmişler. Ne yapsak boşunaydı? Kamyonla geldikleri için değil biz köpekler bile bir şey yapamadılar. Nasıl olsa bir gün yine karşılaşırız onlarla. O zaman öyle bir yapacağım ki... ...geçen kez olduğu kadarla da kalmayacak. Bütün köpekleri üzerlerine salacağım. Kaçsınlar bakalım bu kez nereye kaçacaklarsa. <gülüyor> Şimdi ne yapacağız? O at hepimizindi. En sevdiğimiz oyuncağımızdı. Bu yaptıklarını pahalıya ödeteceğiz. Of kaçtılar artık. Nerede bulacağız onları? Bir daha karşılaşacağımızı da sanmıyorum. Evet. istediklerini elde ettiler nasıl olsa. Polise gideriz. <gülüyor> Polise mi? Pek ciddiye almazlar ki bizi. Güler geçerler. Duyan amca gitti de ne oldu? Hepimiz birden gidersek mutlaka ilgilenirler. Kim olduklarını biliyoruz. Sanırım bulmakta güçlük çekmezler. Hala inanamıyorum. Ama söylediklerin çıktı lan. Son günlerde şaşırtıcı olaylarla karşılaşıyoruz. Biraz önce Paris'ten bir telgraf geldi. Malar tren soygununda çaldıkları paraları nereye sakladıklarını söylememiş. Oraya bir süre izini kaybettirmek için gelmiş olabilir. Paranın orada bir yerde gizlenmiş olabileceğinden şüpheleniyoruz diyorlar. Ve sıkı bir araştırma yapmamızı istiyorlar. Ben de şaşırmadım desem yalan olur. İşte büyük bir iş sana. Önemsiz şeylerle vakit geçiriyoruz diye yakınıp duruyordu. Evet ama elimde hiçbir ipucu yok. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ne oluyor orada Peko? Bu gürültü de ne? Dışarıda bir sürü çocuk. Başkomiser bileşi görmek istiyorlar. Başkomiser. Ne yapacaklarmış? Ee, bilmiyorum efendim. Bir sürü şey anlattılar ama ne başını ne de sonunu anlayabildim. Dışarı çıkarmak istedik ama ne mümkün. Sülük gibi yapıştılar. Başkomiserle görüşmeden gitmeye niyetli değiller. Al sana yeni bir kedi kanarya... ...ya da oyuncak at hikayesi daha. Başkomiserin işi başından aşkım pek o. Sen o yaramazları bana gönder. Ee, peki efendim. Ya çok değer verdikleri bir şeylerini çaldırdılar... ...ya da komşu mahallenin çocuklarıyla kavga ettiler. <gülüyor> Belki de öğreneceğiz. <gülüyor> Gelin bakalım çocuklar. <gülüyor> Söyleyin bakayım... ...başkomiseri ne yapacaktınız? Atımız çalındı efendim. At mı? Nasıl bir at? Başsız at. <gülüyor> Lubinyede her cinsten bir sürü cins vardır ama Ben hiç başsız dolaşan bir atar rastlamadım şimdiye dek Bizim atımızın başı yoktu ama yine de çok güzeldi En sevdiğimiz oyuncağımızdı ha, Şimdi anladım Demek oyuncak atınız çalın Evet efendim oyuncak evet. atımızı Kim çaldılar Kim bu çocuklar diyoruz. görebildiniz mi? Çocuk değillerdi efendim kaç gündür peşimizdelerdi Bugün kamyonla gelip Ne ne kamyonla mı? Evet efendim Hem de koskoca adamlar ha. Ki oyunumuz Başsız At'ın 5. bölümünü sunuyor.